fakslu, Ayet-i Kerim'in alt tarafında Ben size diyor bunu, size zahmet olsun yapmadım bunu diyor, nimetim benim diyor Allah. Oruç da nimettir, namaz da nimettir. Niye farz ettin, namazı Ya Rabbi dememeli, böyle demeli. Ya Rabbi eğer bize ateşli farz etmeseydin bizim halimiz nice olurdu, guslu farz etmeseydin bizim halimiz nice olurdu, diye söylemeli böyle.